Merhaba, ben Didem Gürzab. Merhaba, ben Kerem Doğan. Kamusla güreşteyiz, M harfindeyiz. Bu hafta mahalle kelimemiz. Evet. Mahalleye başlamadan önce e, müjdeyi bir kere de ben vermek istiyorum. Arşiv.org'tan ses kayıtlarına ulaşılıyor. E, artık bütün ses kayıtlarımızı dinleyebilirsiniz. Özellikle geçen hafta e, bütün eski programlarımızı içeren A'dan L'ye toplu bir program yaptık. Ee, hem açık radyo sayfasında bütün eski programlarımızın içerik ve görsellerine hem de ses kayıtlarına e, ulaşabilirsiniz. Reklam arası oldu. Reklam biraz. arası oldu. Aradı Aradık da başlangıcı oldu. Efendim e, elimizde e, sokaktaki insanın sözlüğü var gene Akdoğan Özkan'ın. Onda Mahallenin tanımını okuyorum. Kişide kalıcı deformasyona yol açabilen bir plastik şekil verme alanı. Hmm. Muhtariyet sahibi olmadan muhtar olunan en küçük idari yapı diye tanımlamış. Aynı sözlükte e, çok sık bahsedeceğimiz mahalle baskısının da bir tanımı var. Şerif Mardin'in fundamentalizm ya da ham sofuluk yerine kullandığı yumuşatılmış ve de belirtisiz isim tanımlaması. Hı, güzel, bende de Argo Sözlüğü de var mahalle. Mahalle cezaevi koğuşunda bir bölünmüş. ...birbirine yakın kişilerin yataklarının oluşturduğu kısımmış mahalle... Hmm. ...biraz nereye varıyoruz diyeyim, hangi kelimelere varıyoruz ona bakalım istersen... ...bizi hangi tanımlara götürüyor mahalle... ...evet bu programda da bir baştan tanımları verelim dedik... Ben de ne var işte aidiyet, baskı, güven, sınır, hmm. birlik, kaçış... ...güven bazen güven sizi de doğuruyor... ...evet aidiyette ayrışmayı... ...evet bazen tecrit halinde oluyor... Bir yönetim biçimi aynı zamanda değil mi? Muhtar var. Evet. işte ihtiyar heyeti var. Heyetin olduğu yer, değil mi? Böyle Hiç, evet. insanlardan bahsetmişken Kerem'le baktık hep başına mahalle konarak anılan o kadar çok şey var ki. Mahalle berberi, mahalle e, bakkalı, e, efendime, mahalle imamı, mahalle bekçisi. Mahallenin abileri. Evet. Mahallenin kabadayısı. Evet. Değil mi? Bir de böyle olumsuzlamalı ifadeler var. Mahalle ağzı, mahalle karısı deyince biraz negatif bir anlam çağrışıyor. Mahallenin namusu var. Mahalle ne güzel ablamızdı var. sen Fahriye abla. Var. Evet Fahriye abla. Ee, Fahriye abla şiiri ikimizin de aklına geldi Kerem'le. Ee, sonra şiire baktık şiirde hiç mahalle kelimesi geçmiyor. Ee, ama o kadar mahalleyi çağrıştırıyor Tabii ki canım, her şey. Tabii tam mahalleli. Tam mahalleli. Evet efendim, e, şimdi gidelim kelimelerden. E, mesela e, benim elimde mahallenin bu işte birlik olma haline paralel anlatabileceğim bir David Harvey kaynağı var. Hı -hı. Metis yayınlarından çıkan Asi Şehirler kitabında bu mahallenin çok klasik anladığımız nostaljik öğeleri dışında bir birlik olma hikayesiyle başlamak istedim ben. Bir birlik ve direniş alanı olarak mahalle. Hı -hı. Bolivya'da El Alto'da bir mahalle birlik federasyonu kuruluyor. Bu mekanla tanımlanmış bir bir Mahalle Birlik Federasyonu. Ne zaman bu? 2003-2005. Yakın bir tarih yani. Iki, evet, tarih verilmiş. Hakim siyasal güçlere karşı bütün bir şehrin kolektif olarak harekete geçtiği bir üst halini almış bu El Alto. Hı hı. Ama yani Mahalle Birlik Federasyonu diye geçiyor ismi. Öte yandan Baltimore'da da düşük ücretli ve güvensiz şartlarda çalışan emeği örgütleyen iç liman bölgesinde o bölgenin tamamını bir insan hakları bölgesi haline getirmişler ve e, bir tür e, ortak olan bir e, şey yaratmışlar. Bu bölgede çalışan işçilerin yaşanabilir ücret almasını e, şart koşan bir çalışma başlatılmış. Gene bir tür mahalle e, birliği evet. söz konusu. Bende de şey, bu de paralel bir şey oldu çünkü on, ona varayım biraz. İsyankar Yüzül var işte başkaldırı sözünde. E, yani yeni çağrışım yapan kelimelerden Getto var değil mi? Getto hmm. bannıyor. Ghetto'nun biraz kökenlerine baktım. Ghetto İtalyanca döküm evi dökümane demekmiş, ilk anlamı duvarlar ve kapılarla çevrili eski bir dökümane'nin yanında bulunan bir İtalyan mahallesiymiş ama sonradan dönüşüyor tabi yani, 1516 yılında. Oranın adı Ghettoymuş evet, yani. Evet, yani Yahudilerin buraya yerleşmesine izin veriliyor, ee, 1555'te de Papa 6. Paulus'un e, genelgesiyle sözcüğün kullanımı kul kurumsallaşıyor. Hmm. Evet, bundan sonra da tabii hani bildiğimiz hikayeler var işte böyle böylelikle Yahudilerin yaşamak zorunda oldukları kapalı ve kesin biçimde tecrit edilmiş mahalleler, Yahudi Gettoları Avrupa'da 19. yüzyıla hatta bazı İslam ülkelerinde de 20. yüzyıla kadar e, varlıklarını sürdürüyor. Hmm. 20. yüzyılda malum Hitler dönemili birlikte tekrar e, çıkıyor Gettolar. Ee, ve ilki 1940'da Lodz, Polonya'da bir kent orada kuruluyor. Ee, Burada aslında hani şey hani bir bu kadar yoğunluklu bir tehcide rağmen e, gettolar direniş kaleleri oluyor ve kültürel, siyasal her anlamda. işte konferanslar yapılıyor, konserler, dayanışma mağaları, yaşlı, yetim ve sığınmacılar için yurt, okul, tiyatro, kafe vesaire bu tür mevzular oluyor. Sonuçta ama birçoğu da bombalanıyor yani savaş sonrasında. Aynı Ghetto hikayesi Amerika'da da var. Hani bildiğimiz o işte Boston'da, Chicago'da, Los Angeles'ta, New York'ta özellikle Hallem'de zenci toplama kamplarını hmm. belirtiyor. Ama bildiğimiz Ghetto'dan farkı genelde beyazların terk ettikleri mahalleler bunlar. Yasal bir zorunluluk alanı değil yani. Hmm. Bir zorunlu bir göç söz konusu değil. İşte bir de Almanya'da bizim hani meşhur Berlin'de Türk mahallesi var hani. Ha, yani evet. Tecrit edilmiş sayılabilir ama bir yandan da birlikte topluluklar burada kültürlerini de hani koruyorlar. Değil mi? Hani Kreuzberg'i görmüş müydü? Gördüm. Çıkmış, Gördüm. Yani. Kreuzberg de çok başka bir hal aldı son zamanlarda herhalde. Yani o tam bir Türk mahallesi olma kimliğinden... ...Türk bakkalları sokaklarda dolaşırken... ...hatta Türkiye'den daha <gülüyor> Türk bir görüntüyle karşılaşılırken... ...şimdi böyle biraz daha grunge mekanların, barların... ...işte Kamboçya yemekleri yapan lokantaların falan olduğu... ...kültürlerin iç içe girdiği evet, çok kozmopolis. Evet, bir anlamda iyi. Ya yani bildiğim bildiğim kadarıyla duvarla birlikte... E yani duvarın ortadan kalk kalkması ile birlikte, Krosberg tam şe şehrin merkezi noktalarından bir yer oluyor, noktalarından birisi oluyor. Dolayısıyla e e değerleniyor da aynı zamanda evet, gözde mekan oluyor. Almanya <gülüyor> doğumlusunda öyle başka bakışların altında bakışların yanlış oldu gözlemlerin <gülüyor> var mı <gülüyor> ee, çocukluktan mahalle gözlerin güzel ve <gülüyor> iyi gözlemliyorsun <gülüyor> Keremciğim ee, böyle mahalleyle ilgili çocukluktan anıların mutlaka var bir şeylerin Var, ona... Ama şu şeye devam edelim. Geto'yla ilgili bir evet. de Güney Afrika hikayesi Sosyal var. Noktaya. apartheid noktaya. rejimi biliyorsun. Ben Yeşhur. de hemen sen ona geçmeden şey aklıma geldi. Bu Türk mahallesi ve işte biraz ayrıştırma biraz belli aha, gruplardan bahsedince... Aha. ...Çin mahallesi de çok evet. bilinen ve hemen her ülkede Amerika'da... Filmlerden da, biliyoruz değil mi? Evet yani... Çayna Tağ'ın... da görmüşlüğüm var ve gerçekten küçük bir Çin'i bir ülkenin içine taşımışlar gibi yani İngiltere'de, Amerika'da özellikle görmüştüm ben orada ya da sadece, hem aidiyet evet. hem ayrışma iki kelimeye birden götürüyor bizi. E bizde tez. de hala devam ediyor mesela büyük kentlerde baktığın zaman işte Kastamonullar Derneği falan gibi mi? Yok yok mahallelerin içerisinde ha. bile ayrışmalar söz konusudur. İşte atıyorum Bingöller Mahallesi işte Kürt ha. Mahallesi, Alevi Mahallesi hmm. İşte Giresun'lar işte ordular e göçle birlikte insanlar kendilerine yakın durduklar. Akrabaların olduğu yerlere hani daha çok göç ediyorlar vesaire. Hani bu tip ayrımlarda söz konusu Doğru. maalesef hale devam eden. Devam edeyim mu? Güney Ge Amerika diyordun. Güney Afrika. Afrika pardon Afrika'da ama. işte 50'de 1950'de e, beyazlardan oluşan parlamento apartheid'i bildiğimiz o Güney Afrika'da ırk ayrımı. ...gerçekten... ...kabul edince resmi olarak... E, ...bu durum tabi insanların zorunlu olarak... ...aynı bölgelerde oturmalarını öngörüyor. E, korkunç bir şey tabi yani... ...bu apartaj rejimi de buradan... ...kötü selamlarımızı ileterek... ...devam edelim efendim. Evet... Ee, şimdi bu ıı, başlıklar altında güven, birlik, ayrıştırma hep birbirinin içine giriyor. O yüzden yine ben elimdeki kaynaklardan e, Jane Jacobs'un Büyük Amerikan şehirlerinin ölümü ve yaşamı diye bir kitap var. Metis'ten basılmış. E, o da e, bu değişen yeni mahalleyle ilgili bir yaklaşım söz konusu. Biraz mimari bir yaklaşım da tabii. Hı -hı. E, yani bizim bildiğimiz o sıcak ve en azından e, tırnak içinde nostal ...mahalle yerine e, sitelerle kurulan ama gene mahalle olarak lanse edilen mekanlar var ya... ...oralarla ilgili biraz eleştirel bir yaklaşım var Jane Jacobs'un kitabında. Şöyle bir cümle ilgimi çekti. Ortodoks şehir planlamasında e, top, e, tıpkı vahşilerin büyülü nesnelere tapması gibi mahallenin açık alanlarına tapılır demiş. E, çünkü böyle bir yeşillik alanlar var işte ağaçlar var göller suni yapay e, havuzlar, havuzlar var falan diye reklamı yapılıyor. Ama bunların hiçbir zaman gerçek bir mahallede kendiliğinden oluşmuş e, açık alanlardan ya da yeşilliklerden e, farklı olduğunu onlara benzemediğini e, söylüyor. Aynı zamanda Gerçek bir mahallede bir kendiliğindenlik söz konusu olduğu için dükkanların e, işte berber dükkanının bakkaldan efendim Kırtasiye'nin manavdan farklı e, yapısı, yeri, afişi, ilanı var. E, ama diğerlerinde böyle bir aynı tip e, fabrikasyonluk söz konusu. Hı hı. E, keza güven meselesi sanki siteler ve sitelerde oluşturulan yapay mahalleler çok güvenliymiş gibi e, ...dile getiriliyor ama... ...güvenli e, mi acaba? ...o e, yapılan araştırmalarda bu kitapta... ...gördüğüm kadarıyla... Hiç de güvenli olmadığı anlaşılmış... ...çünkü çok yine yapay diyeceğim bir... ...belki kelimelerden biri de yapay oldu... ...ama bu bizim bildiğimiz mahalle değil... ...yeni mahalleler için kurulmuş... E, ...bir şey... E, ...bir güvenlikçi var parayla tutulmuş... ...işte e, alarmlar var... ...dikenli teller var, duvarlar var... ...ama gerçek mahallede göz var... Yani hmm. tanıyan bir göz Doğru. var ve ortalıkta tek başına dolaşan çocuğu, mahalleye girmiş, hiç kimsenin tam, tanımadığı yabancı adamı o göz tanıyor. bu adam gözler diyor. biraz mahallenin abisinin gözleri yani. Evet, abisinin abileri. bazen de mahallenin ablalarının dedikoducu ve yani. meraklı gözleri de olabilir. Hmm, kim acaba bu falan Ama değil bu mi? Ama gözler evet senin dediğin gibi yani merak ve dedikodu ya da karışma dışında bazen olumlu bir şeye de gidebiliyor. Yani hmm. o yalnız ortada kalmış çocuğu tanıyor. İşte Ahmet çocuğum nerede senin annen diyor. İşte bu adam üç gündür sürekli dolaşıyor, sen tanıyor musun diyor <gülüyor> ve kimse tanımıyormuş. Bir adama gidip soruyorlar, abi sen burada ne iş gibi. Ve e, gerçek koruma ve güvenliğin gerçek mahallede daha fazla olduğu sonucuna varmış Cehin Yakobs. Güzel. Böyle bir güven olayı var. Güzel olmuş, bir şarkı arası verelim mi? Bir şarkı arasını gerçek mahalleden çıkan ve gerçek mahalleyi anlatan... Adnan Şenses'ten Bizim Mahalle... Aşağı ki male, sizin male, yukarı ki male, bizim male, goguchum male, sizin male, yapıştır male. Hadi gidelim karakola merkeze, hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece, canım istiyor her gece her gece. Usta firi var, naçlı tovala Okardı kanama, naçlı firi var Usta firi var, naçlı tovala Okardı var Tepeden, tepeden Akşama içeceğim şişeden, şişeden Tavşanı kovaladım tepeden, tepeden Akşama içeceğim şişeden, şişeden çift, çift çıkacak, kuş çıkacak Dur bakalım bu akşam neler olacak Çift çift çıkacak, kuş çıkacak Dur bakalım bu akşam neler olacak Salladı, bak Bakkal bana elini salladı, salladı Usta Priva, naştı tovala O kardukalama Naştı Priva Usta Priva, naştı tovala O kardukalama Naştı Priva Hadi gidelim karakola merkeze Hadi gidelim karakola Canım istiyor her gece her gece canım istiyor her gece her gece Usta bir var maşlı tovalar o kadar da lama maşta bir var bu sapı var maşlı tovalar o kadar da lama maşta biri var Usta var maşlı tovalar o kadar da biri var Evet, kamusla güreşte e, mahalledeyiz Mahallenin tam ortasındayız Mahalleyi pek de güzel e, anlatan ruhuna uygun bir şarkıdan sonra Rahmetli Evet şansesten e, Şimdi benim elimde e, Ayten Alkan'ın Cins Cins Mekan diye bir kitabı var e, Özellikle kadının e, mekanda varoluşu üzerinden e, hmm. biraz bakmış e, birçok konuya Onun içinden birkaç e, makale mahalle konusuna da yer vermiş Mekandan bahsedince ister istemem Elif Ekin Akşit'in bir makalesi var elimde kadınlar hamamı ve dönüşümü diye ilginç bir biçimde Ankara'daki Şengül Hamamından bahsediyor. Yazı hamam konusu üzerinde daralmış ama mahalle hamamı da bu bahsediyorduk ki işte mahallenin şu su bu su derken hı hı. o da mahalleyle çok anılan bir Sinemada yer. Sinemada varmış bir ara. Ben yakalayamadım ama yazlık sinemalar evet. değil mi mahalle aralarında? Yakaladım ben yaşım itibariyle. Ben yakalayamadım dostum. ya. E, evet vardı. Hala şimdi nostaljisi olan birkaç yer yazın açılıyor ama hı. o zaman çok daha kalıcıydı. Şimdi Ankara'daki Şengül Hamamı e, konumu itibariyle hem eski semt sakinlerinin e, gittiği hem de, de e, yenilenen değişen şehir yapısıyla e, oralarda işte daha altında üstünde diyebileceğim e, şeyin mahallenin e, pavyonlar var işte hmm. travestiler var sokak kadınları var vesaire. Şimdi bu hamamı iki grupta kullanıyor ve böylece aşağı mahalleyle yukarı mahallenin çatıştığı e, bir alan ...olarak karşımıza çıkıyor hamam... ...yani benim kullandığım hmm. hamama falanca da gidiyor diyor... ...sınıfsal bir ayrım... ...hamam, mahalle... ...böyle aşağı yukarı mahalle deyince ben birden West Side Story'yi de hatırladım ama... ...çok ani bir geçiş oldu... Nasıldı efendim o? Efendim, West Side Story filmini anımsadım... ...orada da böyle mahalle iki ayrı grup... ...bir tür modern Romeo Juliet hikayesi gibidir ya ama... ...mahallenin iki ayrı grubu birbiriyle çatışır ve grubun kızıyla öbür grubun oğlanı birbirine aşıktır. Biraz da trajik bir sona doğru gider. Öyle mahalle çatışmaları da çok Amerikan işlenen konular. Amerikan filmlerinde çok yani İtalyanlar çok, özellikle falan evet. değil mi? O mafya filmlerinde falan İtalyan aileleri. Sicilya'dan göç ediyorlar vesaire. Evet çok fazla işlenir bir sürü Hı -hı. filmde. Çok doğru. Ben gene aynı kitaptan gideyim. Konu başlıkları değişiyor. Az evvel bahsettiğim Cins Cins Mekan'da ki makale aidiyet başlığına bizi götürüyordu. Bir yandan ayrılığa götürdü. Ee, sonra Hülya Arın e, kahvanede Erkek Olmak başlıklı yazısında da Mahalle Kahvesi noktası öne çıkmış. Orada şöyle bir durum var. 90'ların sonlarında özellikle gösterilen Ekmek Teknesi, Süper Baba Mahallenin Muhtarları gibi dizilerden bahsediyor. <Gülüyor> Nitekim biz de dizilere bir dönüş yapacağız. Bu hikayelerin kolektif bir kimlik ekseninde seyreden ve nostaljik bir mahalleyi ön plana çıkaran diziler olduğunu söylüyor. Ve kahramanlar hep kahvede bir araya geliyorlar. Sanki mahallenin bir sahnesi kahve sahne toplanma yeri evet özellikle emeklilerin çalışmayanların değil evet. mi hani bir arada olduğu belli bir saatten sonra işten dönenler hanım ben yani, çıkıyorum bir kahve içeceğim yani, yani, kahve pek içilmiyor da Ona genelde dinle. işte 51 oynanıyor ah. okey oynanıyor Aynı kitaptan Arzu Yılmaz'ın bir makalesi var. Burada kadın kent ilişkisinde pazardan bahsediyor. Ben bir kaçış kelimesinden bahsetmiştim en başta. Mahalle bu baskıdan ötürü kaçmayı da beraberinde getiren, hmm. oradan uzaklaşmak, başka bir yere gitmek. Hatta birçok okuduğumuz edebiyatla ilgili evet, evet, eserde doğru. o mahalleden hep bir gitmeye çıkmaya çalışır kahraman. Kadının... Ee, aslında mahalle evin bir uzantısı olarak açıklanmış bu Arzu Yılmaz makalesinde... Ee... Yine de kaçabileceği bir yer pazar, alışveriş ederek, başkalarını görerek hmm. kendi özgürlük alanı, çünkü erkeğin karışmadığı bir e, yer orası. Belki de erkeklerle farklı erkeklerle temas halinde oldu, iletişim halinde oldu bir yer, değil Aynı mi? Aynı zamanda. Edebiyat evet. dedim de sanki biraz edebiyata bakalım dedimciğim ya. Bakalım Canım. Ben de bu e, Margosyanın Gavur Mahallesi diye bir kitabına göz attım. Hmm. Ee, bu bahsettiği mahalle işte Aras yayınlarından çıkıyor kitap. Kitabın ismi mi Gavur Mahallesi? Evet kitabın ismi aynı aynı kitapta da aynı adlı öykü var Gavur Mahallesi diye. Ee, bu bahsettiği mahalle Diyarbakır'da Hançepek Mahallesi'ymiş. Ee, orada gözlemlediğim şey şu hani Diyarbakır'da e, Ermeni Mahallesi'nde hem Kürtler hem Süryaniler işte Keldaniler... Geçiyor hikayede bir Zangoç'un hikayesi Zangoç Uso'nun hikayesi anlatılıyor aslında şu an hani bunu pek hani görebileceğimiz bir ortam yok maalesef evet, çünkü farklı. bildiğim kadarıyla cemaat bayağı azaldı orada cemaatler daha doğrusu sayı olarak Evet Türkiye genelinde Bu kitap hatta ödül almış işte dünyada Ermenice yazan yazarlara verilen bir ödül var işte Kavukçıyan ödülü onu almış, onu almış. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. öyle bir durum var Edebiyatta sende neler var? Edebiyatta ya küçük bir liste oluşturdum aslında. Ee, şey var, Said Fahin Mahalle Kahvesi var. Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmeti var. Ee, tabii aklımıza hemen Steinbeck'in Yukarı Mahalle hı. kitabı geliyor. Hı hı. Okumuş muydun onu? Okumuştum. Evet. Çok da sevmiştim. Çok da gençken okudum. Ee, bir Sardalya Sokağı vardır. Adında mahalle geçmiyor ama o da bir mahalleyi anlatır aslında. Keza Keşanlı Ali Destanı... Of. Aslında bir mahalle hikayesidir. Senin başta bahsettiğin o mahalle kabadasını. O oynuyordu TRT'de. Eee Orij'te Asyalı da oynadı, Engin Cezar da oynadı. Güneş ile beraber. Eee evet. pal Sokağı çocukları vardır. O mahalle savaşlarını, çocukların çete hikayelerini anlatır. Keza belki bülbülü öldürmekte de bir mahalle vardır. Ee, hmm. Farklı olana bakış. Sulihi Döley'in Korugan'ında gene o mahallede çocuk olmak çok öne çıkar. Şiir ben, vardı şiir. Şiir evet şey var Orhan Veli'nin e, Mahallemdeki Akşamlar içini Var e, Mehmet Akif'in de Mahalle Kahveleri diye bir e, hmm. mazum şiiriyle karşı karşıyayız Fahriye Abla'yı andık bir de hiç okumadım bunu bahsettiklerimin hepsini okudum herhalde ama çalışırken e, dedim e, bulduğum Vasco Pratolini'nin Mahalle diye bir kitabıdan bahsediliyor çok hmm. güzel bu geldi aklıma ben de şu İstanbul e, Belediyesi'nin sitesine baktım mahalle isimleriyle ilgili olarak Aa, ha, evet edebiyattan bahsetmişken çok güzel şeyler vardı bizim güzel isimli mahallelerimiz var İstanbul'da programımız İstanbul'da olduğu için biraz şehrimize de kıyak geçelim ilgimi çeken nokta 40 tane paşalı mahallemiz var Oo. işte efendim Kemal Paşa, Reşit Paşa Ali Paşa, İsmet Paşa Ağlar var bayağı işte ağalarımız da var. Abba Ağa, Hüseyin Ağa falan. Paşa ağ çok severiz evet. biz evet. Ama benim ilgimi çeken birkaç tane böyle güzel mahalle ismi var işte Haratçı. Hımm. İşte Altın Tepsi, Bebek. Bebek bakacaktık aslında unuttuk ara dedim. Bebek Bebek, bebek evet, niye bebek, bebek mesela? Bebek. Evet onu unuttuk. O bizim ödevimiz olsun haftaya bir giriş öyle yapalım istersen tamam, tamam mı? İşte Çatma Mescit Mahallesi var Beyoğlu'nda. Yine Beyoğlu'nda Emek Yemez Mahallesi var. Hımm. Keçeci Piri, Kalyoncu Kullu Mahallesi, Pürtelaş, Tom Tom Mahallesi hmm, var. Evet. Ee, Karadolap Mahallesi, e, Tarabya, niye Tarabya acaba? Silivri'de evet. Çanta. <gülüyor> çanta diyeyim, çok ilginçmiş. Tantabi var Ümraniye'de, neden acaba? Hmm. Gibi bir listemiz var. Evet ee, bir de şu <gülüyor> mahalle baskısı aidiyet baskı başlıkları altında Kogito'nun kent kültürü e, sayısında e, şöyle bir tanım yapmış mahalle ile ilgili. İslam kültür kuşağında kentler otonom yapı hücreleri olan iç kuralları kendilerince belirlenen birimlerden oluşur ki buna da mahalle denir e, <gülüyor> demiş. Ee, bu baskıyla ilgili e, bazı kötü hikayeler de di dinliyoruz, duyuyoruz tabii. Ee, Necip Mahfuz'un e, Kahire üçlemesi vardır. Ee, hmm. Okumayanlara içtenlikle tavsiye ederim. Ee, bir aileye anlatır. Aslında mahalle... <gülüyor> ...değil merkezde olan belki ama... ...şöyle çok önemli bir ayrıntıyı hatırlıyorum... ...kitabın kahramanı olan aile reisi... E, ...karısı Emine üzerinde çok baskısı vardır... ...Emine hiç evden çıkmayan bir kadındır... Hmm. ...fakat sürekli semtlerindeki bir cami vardır... ...çok önemli eski tarihi bir cami... ...hep oraya gitmek ister ama kocasından korkusundan gidemez... ...sonunda bir gün korkusunu yener gider... Hmm fakat o kadar korkarak çıkar ki mahalleye yani kadının evden mahalleye çıkışının olay oluşu Mısır bu arada tabii ki hmm. mekan e, dönerken korkusundan bayılır sokakta. Ah canım. E, i̇şte eve gelir, olaylar büyür falan cezalandırılır ama bu işte kapanmışlık baskı falan hikayeleri hemen beni Necip Mahfuz'a götürdü. Evet. Senin götürdü ama süremiz de bitti. Baskılar olmasın efendim diyerekten. Baskılar olmasın. Evet. Mahalle dizileri de hemen ekleyelim. Başka ne var mahalle muhtarlarına? Benim adım Gültepe'ydi. Tepe, İstanbul Cennet Mahallesi. Canım bu konudan çıkamayız. Çıkamayız. Bebek de sözümüz zaten. Kamusla güreşi sonlandırıyoruz. Sonlandırıyoruz. İyi haftalar efendim. Ee, sayfamızdan gerek resimlere gerek bilgilere bakınız, seviniriz, hoşçakalın, iyi haftalar. Görüşmek üzere.